نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اقرارا بربوبيته وإرغاماً لمن جهد به وكفر واشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله اوصيكم نفسي المخطئه بتقوى الله واحثكم على طاعته واستفتحوا بالذي هو خير بعد قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا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 Vermen zucht zich aan de naal en wordt naar de Ve toe gebracht. En illa is de Değerli Müslümanlar, de wereld? Er is geen tijd. De hele wereld is een tijd. De hele wereld is De bu dünya is sona ermesi ve ahiret hayatının başlangıcı ve bunu De bir ölümdür. De is De De is De De is De Ölüm her bir Müslümanın tadacağı, her bir canlının tadacağı bir gerçektir. Ve ne kadar Müslüman bu dünyada yaşayacak olursa da olsun, hangi ameli işlerse de işlesin, nerelerde iskan bulacaksa yaşayacaksa sonunda ölüm gelip onu bulacaktır. Ve artık bu dünya hayatı bir gün sona erecektir. Bundan dolayı böyle bir gerçek için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ve onu çokça anmamız da gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اَكْفِرُوا مِنْ هَذِ مِنْ لَذَّتِ buyuruyor. Lezzetleri yok eden, dünyayı yok eden, geçici fani olan bu hayatı yok eden ölümü çokça hatırlayınız diyor. Çokça hatırladığın zaman artık dünyaya dalmazsın, Allah'a isyan etmezsin, ahirete ayrı bir hazırlığın olur. Selefi Salih'in 40 yaşına geldikten sonra artık yataklarını dürenlermiş ve bundan sonra artık ciddi bir şekilde ahirette hazırlık yapmak lazım, gerekiyor demelmiş. 40 yaşından sonra artık geçip gidecek, her her an ölecekmiş gibi bu düşünceyle artık yatıp kalkıyorlarmış. Ve bu her bir Müslümanın hayatında da olmalıdır. Yarına çıkıp çıkmayacağımız belli değildir, mecburdur. Bizi bekleyen böyle bir gerçek vardır. Ve bu gerçek gelip çattığı zaman artık bu dünyada ne gibi amel işlemişsek onu ancak ahirete götüreceğiz. Hayır ise onun hayrını göreceğiz. Şer ise onun kinesini çekeceğiz. Artık tövbe etme, pişman olma, düzeltme fırsatı tamamıyla ortadan kalkmıştır. İbnül Kayyum rahmetullahi aleyh diyor ki Müslümanlar diyor salih amel işleyenler, Allah'tan korkanlar ile cennet arasında bir perde vardır. O perde de ölümdür diyor. Ne zaman ki Allah-u Teala bu perdeyi açarsa ve o kişi ölürse artık ebedi olan o nimetlere kavuşur. Bir de kafir ile, fasık ile, faci ile cehennem arasında yine bir bir perde vardır. Ne zaman o perde aralanırsa O büyük olan azaba düçar olur. Ve oradan artık kurtulamaz. <gülüyor> o gerçek olan o perde de nedir? Ölümdür. Ve bizlere ölüm ayak ayakkabı bağımızdan çok daha yakındır. Onun için hazırlık yapmak gerekiyor. Allah-u Teala bu ayetinde şöyle buyuruyor. Kullu nefsin zâikatül mağut. Hiç şüphesiz ki bütün nefisler ölümü tadacaktır. En in de aflevering van de ki kıyamet we de herkes ücretini alacaktır. Herkes van de zorg van de zorg van kübrada, hiç kimsenin de zorg فَمَنْ de zorg van de يَرَهُ وَمَنْ de ذَرَّةٍ de يَرَهُ Bir zerre ağırlığınca iyilik de de de de van de de de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 kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete girerse işte o kişi kurtuluşa ermiştir o kişi başarmıştır artık cehennemden kurtulan başarmıştır ve mel dünya illa meta'un gurur ve dünya hayatı sadece geçici ve aldatıcı bir metadan başka bir şey de değildir ne kadar yaşarsan yaşa ne kadar gezersen gez İstediğini ye, istediğini iç İstediğin gibi eyle Ama neticede ve sonunda her şeyi bırakıp gideceksin Bunlar geçicidir Bunlar yok olmaya mahkumdur Tıpkı ya, kış geldiği zaman ağaçlar yapraklarını döküyorsa Dünyanın güzellikleri yok oluyorsa İlkbaharda her şey çok güzeldir Çiçekler açar, ağaçlar yaprakları çıkar Her taraf yemyeşil olur, her taraf günlük gülistanlık olur ama kış geldiği zaman çok kısa bir müddet sonra her şey yok olur, o yeşillikler yok olur, İşte bu dünya da böyledir. Kişi gençlik hayatı geçirir, her şey günlük gülistanlıktır, sanki ölmeyecekmiş gibi düşünmeye başlar, ona göre hazırlık yapmaya başlar, ona göre evler konaklar inşa etmeye başlar. Firavunlar da aldanmıştı. Piramitleri yapmışlardı. Onlarca sene belki, yüzlerce sene bitmeyecek inşaatlara başlamışlardı. Fakat hiç birisine de nasip olmadı. Çocuklarına, torunlarına ancak nasip olmuştu. Kim terkü min jannatin wa ayun, wa zuroo'ın wa mukam min kelim? Onlar diyor Firavun ve Hanedanı. Garç olduktan sonra Allah'ın azabı onlara ulaştıktan sonra nice evleri, nice meskenleri, nice bahçeleri bağladı, her şey bırakıp gitmişler diyor. Nimetleri bırakıp gitmişler diyor. Her şey gitmişti. Bundan dolayı dünya hayatı geçicidir, fanidir, yok olmaya mahkumdur. Bir gün Hazreti Ali bazı sahabelerle beraber Mezarları mezarları ziyaret etmeye giderler. Gidelim de biraz ibret alalım. Biraz ders alalım diye mezarlara gidiyorlar. Bundan dolayı arada bir mezara gitmek güzel bir ameldir. Sünnettir. Çünkü alemlere saadetisin bir ahireti hatırlat, hatırlatır. Dünyada geçici olduğumuzu hatırlatır. Mezarlara ulaştıktan sonra selam verir, dua ettikten sonra Hazreti Ali, Ölülenler konuşmaya başlıyor, sanki onlar cevap verecekmiş gibi. Fakat gayesi oradaki müminlere ibret olsun, derd olsun ve soruyor ölü olan kimselere: Ya ahel kubur, ne var indik min al akvar? Ey kafir sahipleri, sizin yanınızdaki haberler nelerdir? Bizlere anlatın. İntes <gülüyor> el aniz dünya, eğer siz dünyayı merak edip soruyorsanız. Önce ben size dünyayı bir anladayım, ondan sonra siz anladın. Dünyayı merak ediyorsanız فَاِنَّا اَمْوَالَكُمْ قَدْ بُسِمَنْ Siz öldükten sonra sizin mallarınızı paylaştırdılar. Geriye bıraktığınız dolarlar, binalar, paralar, altınlar hepsi taksim edildi, paylaştırıldı. وَاِنَّا بُيُوتَكُمْ قَدْ زُكِنَنْ Ve sizin evlerinize de oturdular. Ya birileri mirasçılar oturdu, Ya da is yabancılar, oturmaya manier Ve te doen. kad hebben een andere eşleriniz om nikahlandı, evlendiler. Dünya adına hiçbir şeyiniz kalmamış. Ev gitmiş, para gitmiş, kadınlar da bile gitmiş. Dünya adına hiçbir şeyiniz yok. Maalesef dünyadaki gerçek budur. Sevindirici bir haber yok dünyada. Var olan gerçekler budur. Ve belki birileri de hatta sevinmiştir ölümüne. Dünyanın haberleri buydu. Belki sizin yanınızda ne gibi haberleri var? Bizlere bildirin dediği zaman ondan sonra diyor ki Eğer Allah-u Teala sizleri konuşturmuş olsaydı Vallahi şunu söylerdiniz لَقُلْتُمْ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَا Derdiniz ki bu uzun yola azık hazırlayın. Bu ebedi hayata hazırlık yapın, azık hazırlayan, azık getirin diye bunu tavsiye ederdiniz. Wa tazawwedu fe inna khayra'z-zadi't-taqwa muhakkak ki azıkların en hayırlısı da takvadır. Bunu söylediniz. Aman aman imansız, takvasız buraya gelmeyin. Bu sefere çıkmayın diye bunu tavsiye ederdiniz. Fakalu ya emira'l-mu'minin ve men takwa Takva nedir? Ey Amirü'l Mü'minîn, din sözleri zaman dedi ki takva hiyel korku minel kelib. Hiç Allah'tan korkmandır. Gizlide ve aşikarda. Her zaman Allah'tan korkup ona isyan etmemektir. Onun azabından korunmandır. Onun gazabından korunmandır. Şu anda insanlar beni görmüyor. İsyan edebilirim. Allah Müslümanların yanında yapamam diye demeyin. Açıkta da, gizlide de sizi gören yüce Allah var. Melekleri var. Evet, yüce olan Allah'tan korkmaktır. Ve وَالْعَمَلُ بِالْتَّنْزِيلِ İndirilenle amel etmektir. Kur'an ve sünnetle amel etmektir. وَالْرِضَ بِالْقَيْرِ Az olan şeylerle yetinmektir. allah Teala ne kadar rızık vermişse o kadarıyla yetin, o kadarıyla sabret. Daha fazlasını isteme, daha fazlası için din, dinini Satma, dünyayı her zaman böyle ön planda tutma. Ve isteğdade Liyam el ve takva ahiret yolculuğu için hazırlık tutuyor. Evet, işte dünyanın gerçeğini Hazreti Ali ne yapıyor? Bu kısa ibareleriyle ne yapıyor? Bizlere anlatıyor. O yüzden geçici bir menfaat yurdudır. En güzel bir kadınla evlensin dani, birkaç sene sonra o güzelliği gidecektir. En lezzetli yemeği yesen dahi, beş dakika sonra onun lezzeti ya da boğazından geçtikten sonra lezzeti bitecektir. Dolayısıyla çirkin ile güzelin arasında pek bir fark kalmayacaktır. Güzel yemek ile kötü bir yemek arasında, halbuki yemeğin hiçbir şeyi de kötü değildir. Hepsi Allah'ın nimetidir. Arasında bir fark yok, sadece boğazdan geçene kadar bir fark vardır. Dolayısıyla dünyanın bütün nimetleri böyle geçicidir. Yok olmaya mahkumdur. Ama ahiret ise ebedidir, vahidir. Güzellik her zaman artmaktadır. Müminlerin güzelliği her cuma artmaktadır. Bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cennet ehli cuma günü pazara çıkarlar. Yani gezmeye, şenliklere çıkarlar. Cuma günü gezip döndükten sonra tabi o esnada güzel bir meltem eser, güzel bir hava eser geri döndükten sonra hanımları, hurileri, hizmetçileri derler ki efendi senin güzelliğin artmıştır. Ne oldu ki senin güzelliğin arttı? Daha da güzel olmuşsun. Daha da yakışıklı olmuşsun. O da der ki vallahi siz de daha çok güzel olmuşsunuz. Size ne oldu ki acaba? Ve bu sürekli devam ede durur diyor aleyhisselatü vesselam. Her cuma, her cuma güzellikler devam eder, artar. Böyle bir Ebedi hayat var. Kişi işte bu fani olan, yok olmaya mahkum, mahkum olan bu dünya hayatına ebedi olan hayata değişir mi? Vallahi değiştirenler ahmak olan insanlardır. Asıl onlar işte deliller yurdunda, deliller hastanesinde yapmaları gerekiyor. Yine bir ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. حَتَّى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمُوْدُ Kendilerine ölüm geldiği zaman... <gülüyor> Onlardan birine ölüm gelip çattığı zaman قَالَ رَبِّ الْجِرُونَ Der ki Rabbim beni geri de döndürün dünyaya. Geri çevirin. Neden? لَعَلِّي أَعْمَلُوا صَالِحًا Umulur ki güzel amelde bulunurum. Umulur ki iman ederim, cihad ederim, güzel amellerde bulunurum. Bütün emirlerini Ya Rabbi yerine getiririm. فِي مَتَرَكْ تَرْكِ تَرْكِ تَرْكِ تَرْكِ تَرْكِ Kel in haar hekelimetun huwaf haïdurha. böyle bir istek Olamaz, Kabul edilemez. Kesinlikle dünyaya artık geri al yoktur. Sadece onun söylediği abes al en ida jong jong jong jong O jong jong Ve orada ya azak olacaktır, ya da cennet bahçesi olacaktır. Rivayetlere göre bazen Hazreti Osman mezarları ziyaret eder, mezarların başında sakalı ıslanana kadar, toprağı ıslanana kadar ağlamış Ve ona derlermiş ya Osman, ya Halifetül Müslümin, sen cennet ve cehennem ayetlerinde okuyorsun. Neden mezarın başında daha fazla ağlıyorsun? Cennet ve cehennem, daha etkili şeyler değil midir diye sordukları zaman diyor ki Hazreti Osman, ben Aleyhisselam'dan Vesselam'dan işittim. Burası müminin ilk varacağı duraktır. Burada kurtuluşa eren, ebediyen kurtuluşa erecektir. Burada rahatlayan, ebediyen rahatlığa ulaşacaktır. Ama burada azap gören, ama burada sıkıntı çeken, çok daha fazla sıkıntıyı, çok daha fazla azabı tadacaktır. Dolayısıyla ilk korkun burasıdır işte. Ya hebt een boerder van een keto-orossen. Je hebt een boerder van een keto-orossen. Je hebt een kerel een keto een van een keto-orossen. Je een kerel een keto-orossen. Je een een een een O gün aralarında hiçbir bağ yoktur, akrabalık bağı, arkadaşlık bağı her şey bitmiştir artık. Ve birbirlerini de sormazlar. Annem nerede, babam nerede, eşim nerede, çocuğun nerede? Kimse sormayacaktır. Herkes nefsi nefsi diyecektir. Ah nefsim, ah nefsim. Ne olacak benim halim diye? Herkes kendi derdiyle meşguldür. Femen taklet موازينه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ كِمَنْ تَرْتَدَرَ أَرْبَصَ رَصَّا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 en fazla sadece mal varlığı yok olmuştur. Ama gerçek iflas, gerçek ziyan, gerçek zarar ahiretteki zarardır. Amellerinin yok olması, cehenneme düşar olman, geri dönüşü olmayan bir ticareti kaybetmen. Fi cehenneme kadirun ve cehennemde de abdi olarak kalacaklardır. <gülüyor> Tenfah ujouha humunna. Cehennem ateş onların yüzlerini yakacaktır, pişirecektir. We hebben een Ve orada da sırıtacaklar. Rivayetlere göre Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu een geceler uyuyamazmış, hebben kadar evde een kerkhoon, sürekli, sürekli gözyaşı een Oğlu merak ediyor. een babam niye bu kadar ağlıyor? Niye yatamıyor? Diye merak ediyor. Ve o böyle şiddetli ağladığı günlerin Gündüz'ünde onu takip ediyor. Gündüzleyin onu takip ediyor. Acaba babam ne yapıyor diye. Bakıyor ki babası işte pazara, çarşıya çıkıyor. Mekke sokaklarında gezerken demircilerin olduğu yerden geçiyor. Ve oralarda pişmiş olan kafalara bakıyor. Koyun kafalarını pişirmişler. Orada pişmiş. Kömür gibi olmuş. Onlara baktıktan sonra bu ayeti okuyordu diyor. Kimin tartıları ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin tartısı, tartısı da hafif basarsa işte onlar azaba düşer olanlardır ve o azapta ebedi kalacaklardır. Cehennem onların yüzlerini yakacak ve ateşte sırıtıp kalacaklar. Tıpkı koyunların sırıttığı gibi dişlerinin ortaya çıktığı gibi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 Bu şekilde sınıflar cehennemde. Ve bundan dolayı bu ayeti okuyor, o gece sabaha kadar sürekli ağlıyor, gözyaşı döküyormuş. İşte böyle bir gerçek vardır. وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ اَلَمْ تَكُنْ اَيَا تِي تُطْلَعَ عَلَيْكُمْ İşte bunlara bu cehenneme düçar onlara sorulur. Benim ayetlerim sizlere okunmuyor muydu? Siz Kuran okumuyor muydunuz? Siz ölümü görmüyor muydunuz? Allah'ın Garip geldiğini, kafirlerin her zaman mağlup olduklarını, kafirlerin her zaman hezimetten uğrayıp aciz kaldıklarını, kafirlerin vaat ettiği şeylerin dünyada geçici olarak kaldığını, hapishaneleri, eziyetleri, her şeyin dünyada fani olduğunu, ebedi olan Allah-u Teala ve onun azabı olduğunu hiç görmediniz mi, hiç okuduk, okumadınız mı, hiç tefekkür etmediniz mi? Allah ayetlerini hiç mi tefekkür etmediniz? Diye sordukları zaman u dat met u eens. Die is zo door de verzameling. Er is niets waarde, er Siz niets waarde, er is de kadar yaşadınız? Bij cevap verin. als je de visne, je bent op de kafirler De sadece bir gün ya da bir günden az yaşadık. Bu kadar kaldık sadece dünyada. Düşünün 70 senelik ömür, 100 senelik ömür belki burgundiaanse burgundiaanse burgundiaanse burgundiaanse burgundiaanse burgundiaanse burgundiaanse burgundiaanse burgundiaanse burgundiaanse burgundiaanse burgundiaanse burgundiaanse burgundiaanse burgundiaanse burgundiaanse burgundiaanse Bin sene dahi yaşayan bir insan ne diyecek kıyamet gününde, ahiret gününde? لَبِثْ لَيَوْمَنْ اَوْ بَعْضَ يَوْمْ Biz sadece bir gün ve bir günden az yaşadık. Tıpkı Ashab-ı Kerfi'nin dediği gibi. Ne kadar uyudunuz? Biz herhalde ya bir gün, ya da bir günden az uyuduk dedikleri gibi. İşte koca kafirin ömrü nedir? Sadece bir günden ve bir günden azdır. Koca yüz sene, bin sene sadece bu kadar görünüyorsa, Peki 30 sene, 40 sene nedir ki? İşte onlar dünya hayatını bu kadar geçici olarak görecekler. Sadece bir rüyadan ibaretli. Bir rüya gördük ve uyandıktan sonra her şey bitti. قَالُوا لَفِتْنَ يَوْمَ الْاوْبَعْضَ يَوْمٍ فَتْعَلِ الْعَادِّينَ Sayanlara sorunuz. Biz bilmiyoruz. Kafamız karışmış. Her şey Allah bullak olmuş. Dünya hayatı bitti artık. Sayın bir şey kalmadı. O yüzden sayanlara sorun artık. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Kalu inna toch illa wat dan? ki siz çok az kaldınız. Nedir in 100 sene kalmışsınız. is inda rabbike Als je in een dag van Allah ziet, dan is het 100.000 Als in Allah ziet, dan is het 100.000 jaar. Als je het in een dag van Allah ziet, dan is het 100.000 jaar. Als je het in een dag van Allah ziet, dan is het je als je een naam hebt, dan heb je een naam, dan heb je een naam, dan heb je een naam, dan çocuk je een naam, dan heb je een naam, dan heb je een naam, dan heb je een naam, dan heb je een abesten dan heb je een Ama siz böyle zannettiniz ve dünya hayatını lezzetleriyle beraber böyle ne kadar lezzet alırsan, tad alırsan bu kadar kârdır şeklinde bu şekilde yaşadınız ve her şey yok olup bitti, her şey burada bitti ve sizleri bekleyen altın azap vardır. Kurtuluşu olmayan bir azap vardır. فَيَوْمَ اِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٍ la يُرْسِقُ وَتَاقَهُ اَحَدٍ O gün onun azap ettiği gibi hiç kimse azap edemez. Onun bağladığı gibi, kelepçelediği gibi hiç kimse bağlayamaz, hiç kimse böyle franke vuramaz. Böyle bir gerçek vardır ahirette. Rabbim bizleri bunları idrak eden, hak eden ve bunlar için hazırlık yapan mümin kullarından eylesin. اَقُولُ قَبْلِهَا ذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِي وَاَلِكُمْ وَاَنِسَٓا اِلنْ مُمِنِينَ فَاَسْتَغْفِرِهُ يَغْفِرِ الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهدى ومن يضل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إثنى علمين إنك حبيب المبين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هنا على من إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموال Samyaar gemaakt wordt in de Allahumma jaren. In het Nederlands, in het Nederlands, in het Nederlands, in het Nederlands, het het Nederlands, in وخطو المنخذة للمسلمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين اللهم انصر اخواننا المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين اللهم فك اسر اخواننا الماسورين اللهم ثبتهم في سجونهم اللهم اخرجهم بالسلامه يا رب العالمين اللهم عليك بمن يعتديهم يا رب العالمين اللهم عليك بامريكا و اللهم عليك باليهود و اللهم عليك بالالمانيين والديمقراطيين اللهم عليك بالمشركين الملحدين اللهم عليك بكل الطغاة الظالمين اللهم عليك بكل من اعاونهم ونصرهم يا رب العالمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واهلكهم يا رب العالمين اللهم أقم دولة الاسلام اللهم أقم دولة الاسلام اللهم اقيم شرعك يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الصلاة